İktisatla, İktisatla israftan, israftan sakınalım. Alalım. İktisat, cimrilikle israfın arasında bir haslettir. İktisat, bütçeye göre zaruri ihtiyaçların tespit edilmesi, tespit edilen ihtiyaç nispetinde harcamaktır. İhtiyaç duyulduğu yerde harcamaktan tutumluluk, cimriliktir. Cimrilik, mübah giymekte, giydirmekte, Yemekte, yedirmekte, ihtiyaç duyulduğu yerde harcamaktan tutunmak yahut farz, vacip ve müstahap sadakaları vermekten çekinmektir. İsraf ise şer'i hudutları aşmaktır. Malda israf, ihtiyaçtan fazla mal harcamaktır. Mesela kişinin 70 metrekare ev yapmaya güçlüyken 80 metrekare ev yapmaya kalkışması, motosiklet almaya güçlüyken taksi almaya kalkışması, 5 lira ödemeye güçlüyken 6 lira borca girmesi, iyaline 2 çeşit yemek yedirmeye güçlüyken 3 çeşit yemek yedirmesi, misafire ikram etmekte peynir, zeytine güçlüyken gücünden fazla 3-4 çeşit yemek ikram etmesi, hele hele ikram etmesi se sebebiyle lüzumsuz borca girmesi, İsraftır. Az olsa dahi gereksiz yerlerde harcamak, tebzir. Bir kuruş olsa dahi haramlarda harcamak hem israf hem tebzirdir. Tebzir, mübah olsa dahi ihtiyaç olmayan, lüzumsuz yerlerde malın harcanılmasıdır. Diğer ifadeyle dinin emri dışında harcamaktır. İşin en hayırlısı iktisattır. Yani ihtiyaçları tespit etmek, temkinli davranmakla ihtiyaç nispetinde harcamaktır. İktisat, hasletine bürünmeyi emrederek israf, cimrilik ve tebzirden sakındırarak Allah-u Teala وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَىٰ اُنُكِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا Fetak ve Yemek yedirmek, giymek, giydirmek gibi. Meşru harcamalarda boynuna bağlanmışçasına elini büsbütün tutup sıkma. Hiçbir şey kalmayacak kadar da sağa sola savurmakla elini büsbütün açma. Elini tutup sıksan. Oturup kınanmış olursun. Elini büsbütün açsan, pişmanlık hasretini çekip mahsur kalırsın. Gerçekte Rabbin dilediği kimseye rızkı yayıp ulaştırır, daraltıp kısar. Gerçek şu ki, O kullarından haberdardır, her şeyi hakkıyla görendir. El-İsra suresi ayet 29-30 diye buyurmaktadır. Hadisi şerifte, İyyâkum ve sârfe fil mâli vel nefekati ve aleykum bil iktisâdi fe mâ kavmun iftekarû qattu iktisadû Harcamalarda israftan sakının size iktisat gerekir zira hiçbir zaman iktisatla hareket eden bir kavim fakir olmamıştır Yine bir hadisi şerifte El iktisâdu fil nefekati nisful maîşeti ve teveddüdü ilennâsi nisful akli ve Harcamada iktisat eşittir ihtiyaç nisbetinde harcamak. Yaşamanın yarısıdır. İnsanlara güzel ahlakla kendini sevdirmek aklın yarısıdır. Yerli yerinde güzel soru sormak ilmin yarısıdır diye buyurulmaktadır. Kırs mala aşırı düşkünlükle elindeki menfaatten, müstahakları mahrum bırakmaktır. Haset, mala aşırı düşkünlükle, Allah Teala'nın, başkasına nimet vermesini istememek, diğer ifadeyle, başkasının elindeki menfaati, almaya çalışmaktır. Hırsla haset, hakikat itibariyle birdir. Vasıf itibariyle hırs, varlıklıya, mesela işverene, haset, Yoksula, mesela işçiye nispet edilir. Tedbir, var olana kanaatle sonuç itibariyle hayırlı faideyi tespit etmek ve temkin üzere harcamaktır. Şuh, yani mala aşırı düşkünlük ve cimrilik. İnsanın kalbine hırs ve hasedin tohumunu eker. Bundan böyle hadisi şerifte ve <gülüyor> zulme. Fina zulm, zulmât uğnd Allah yeme kıyameti. Uia kum ve la yüpü al fupşa ve al mutfupşa. Uia şuha. Fina şuha kadaa man kana kâbl kum. Fesefek dümaahum. Vaktaa Sizi zulümden sakındırırım. Zira zulüm Allah nezinde kıyamet gününde karanlıklardır. Sizi yüz kızartıcı sözlerden sakındırırım. Şüphesiz Allah Teala edep dışı yüz kızartıcı sözü söyleyen, işleyen, aynı zamanda müstehcen söz söyler ve yapar gibi kendini gösteren kimseyi sevmez. Sizi cimrilik ve mala aşırı düşkün olmaktan sakındırırım. Zira cimrilik ve mala aşırı düşkünlük sizden öncekileri davet etti. Bu sebeple onlar kanlarını döktüler. Akrabalık bağını kestiler. Kendilerine haram olan şeyleri helal saydılar. Diğer bir hadisi i şerifte: "Yakum ve şuhha fe inneha helake men kana qablakum bişuhhi emarahum bil buhli febahlû ve emarahum bil kati'ati feqatû ve emarahum bil fujûri fefecrû." Siz hırs ve cimrilikten sakındırırım çünkü sizden önceki medeniyetler hırs ve cimrilik sebebiyle helak olmuştur cimrilik onlara hırsı emretmiş onlar da hırslanmışlardır onlara akrabadan sılanın kesilmesini emretmiş onlar da aralarındaki şefkat ve merhameti kesmişlerdir onlara yalan etmeyi emretmiş onlar da yalan etmişlerdir Bir diğer hadisi şerifte ettedbiru nisfu'l ve tevaddudu akli ve tedbir geçimi temin etmenin yarısıdır. Güzel ahlakla kendini sevdirmek aklın yarısıdır. Aşırı düşkünlükle servet ve riyasete hasret çekmek ihtiyarlığın yarısıdır. İyalin az olması bolluğun biridir. Başka bir hadis-i şerifte, Hayrul umuri evsatuha. İşlerden en hayırlısı ifrat, eşittir. Haddi aşmaktan ve tefrit, eşittir. Aşırı tutumluluktan ağrı işin ortasıdır, diye buyurulmaktadır. Allah Teala, mutedil harcayarak iktisat edenleri, وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا Rahman'ın gerçek kulları öyle müminlerdir ki harcadıkları zaman sınırı aşmaz ve kısmazlar. İkisi arasında mutadil harcarlar. El-Furkan Suresi Ayet 67 mealindeki ayeti kerimede överek vasıflamaktadır. Yani Rahman'ın gerçek kulları harcamaya başlamadan önce zareri ihtiyaçlarını tespit ederler. Harcama esnasında tedbirli davranarak tespit edilen sınırı aşmazlar. Gereken harcamayı kısmazlar da. Tedbir üzere harcamakta sınır terazisinin aşmak ve kısmak kefelerinin dillerini tam denk tutarlar. İnsanı felakete sürükleyen israf ve cimriliktir. Yani harcamada sınırı aşmak ve aşırı tutumluluktur. Müsrif yetmezliğinden dolayı başkasının hakkına tecavüz etmeye cüret eder. Öteden beri elekte su karar kılmadığı gibi müsrifin elindeki mal da karar kılmaz demişlerdir. Böylece zaruri ihtiyaçlarda Açgözlü cimride iyalinin nafakalarından kısması zekat, fitre ve cihatta sıkıp harcamaması sebebiyle iyalinin fakir ve zekata mustahakların hakkını gasp etmiş olur. İkisi de gasp olur. Allah Teala israf ve cimrilikten sakınanları <gülüyor> Rahman'ın gerçek kulları öyle müminlerdir ki harcadıkları zaman sınıra aşmaz ve kısmazlar. İkisi arasında mutedil harcarlar. El Furkan suresi ayet 67 Mealindeki ayeti kerimede met etmiştir. Ashab-ı kiram radiyallahu taala anhum, israf ve cimrilikten sakındıkları için ağırlaşıp taat ve ibadette gevşekliğe sokacak kadar yemez, içmezler, kibirliliğe kendini beğenmek ve gösterişe sokacak kadar elbise giymezler, harcamada ihtiyacın sınırlarını aşmazlar, başkasını yahut iyalini mahrum edecek kadar yedirmek, giydirmekten kısmazlardı. Bundan böyle bir tek kalp üzerinde olurlardı. Dolayısıyla Allah Teala El Furkan suresinin 67. ayetinde onları Methü sena etmiştir.